Açık Radyo, Açık Dergide Yeter Ki programından herkese merhabalar, İyi akşamlar. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Yelena Polikova. Bugünkü konuğumuzu tanıtmaya başlayacağım. Dağ şampiyonu, doğru mu diyorum? Yani dağ koşusunda. Dağ koşusunda Avrupa şampiyonu milli atletimiz Ahmet Arslan bizlerle. Ee, Ahmet'in çok peşinde koştuk ve İstanbul'a geldiği Zamanda kendisini yakaladık. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz bu yoğun zamanda bize vakit ayırdın ve geldin evet Ahmet'i çok insan tanıyor ama diğer taraftan da kısa bir şekilde kendini tanıtır mısın? Ee, öncelikle ben de programınıza katılabilmek için uzun süre bekledim ee, ve katılmak bugüne nasipmiş çünkü İstanbul'a genelde günü birlik geliyoruz ve e, bir türlü tarihleri denkleştiremedik. E, dinleyicilerimizle buluşmak için uzun süre beklemek durumunda kaldık ama neyse ki sonunda buluşabildik. E, ben Ahmet Arslan, dağ koşusu sporcusuyum. E, 2005 yılından bu yana dağ koşusu branşını yapıyorum ama atletizme başlamam, spora başlamam 1998 yılında oldu. 2005 yılından bu yana yarıştığım dağ koşusunda 6 kez Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü, ee, bunun dışında 50'den fazla ulus, uluslararası yarışmada e, podyum gördüm ve e, son yıllarda e, domine ettiğim Red Bull 400 yarışlarında 16 yarışın e, 14'ünü kazandım ve e, Red Bull 400'ün ilk şampiyonuyum ve ilk, e, aynı zamanda bu yıl dünya şampiyonasına dönüşen organizasyonun ilk dünya şampiyonuyum. Peki Red Bull 400'ü biraz açabilir misiniz? Red Bull 400 yarışı kayakla atlama kulesinde yapılıyor. Kayakla atlama kulesini tersden koşarak çıkıyoruz. Yarışın mesafesi 400 metre ve bu 400 metre içerisinde %40 %50 eğim oluyor. ve Bu eğime karşı koşmak hatta koşmak demeyeyim tabir yerinde ise tırmana tırmana finish'e gitmek asıl oluyor. E, bu yarışta zaten sizler de deneyim yaşadınız. hani Siz e, çok daha iyi anlayabilirsiniz. Evet, Erzurum'da. Biz de Elana'yla Türkiye'de ilk defa yapılmıştı. Bu heyecanı yaşama şansına eriştik. Abi de e, Ahmet ne kadar hızlı tırmandığı için e, anlamanız için böyle bir şey söyleyeyim. Ben galiba yarışta 10 dakika falan koşmuşum bu 400 metre. Ahmet senin en iyi süre şimdi, ne kadar? E, Her kulenin uzunluğu farklı olduğu için zamanlar da farklı oluyor ama... E, en, en hızlı yarışım Avusturya'daki kulede 3 dakika 17 saniyeydi. İşte benden benim en hızlı zamanımdan 3 kat daha hızlı. <gülüyor> Sen kaç dakikada tamamladın Alper hatırlıyor musunuz? Ben de tam hatırlamıyorum. Yani ben finişe hani sapasağlam geldiğim için hani bir şekilde diyorum ki iyi bir şey. Ama cuma günü gidip de antrenman şansına eriştiğimizde başımızı arkaya çevirdiğimizde hani geride gelenleri bir şekilde göremiyorduk. Çok acayip bir duyguydu. Peki dağların arslanı Ahmet Arslan. E, bu dağların arslanı nereden çıktı hikayesi nedir? E, soyadım Arslan ve dağlarda koşuyorum. Hani iyi bu iyi bir uyum oldu ve dağlar dağ koşusunda uzun yıllar zirveyi kimseye bırakmadım. 6 yıl üst üste Avrupa şampiyonu oldum ki e, 2007-2012 yıllar arasında e, Avrupa'da ve dünyada dağ koşusunu domine ettim. E, Avrupa'nın tartışmasız en iyisiydim ve dünyada da e, ilk üç içerisindeydim sürekli ve hani uzun yıllar podyumda kalabildim. Ve basında çıkan haberlerde genelde Dağların Arslanı diye çıktığı soyadımla olan oyundan dolayı. Ve ben de bu unvanı çok sevdim ve e, artık uzun süredir e, Dağların Arslanı ünvanını kullanıyorum ve... E, ...kendimle özdeş, özdeşleşti. Peki sosyal medyada sana bu, bu adrese mi ulaşabilirler? Evet, Instagram'dan, Facebook'tan... E, ...vesaire diğer sosyal e, medya mecralarından... ...Dağların Arslanı diye aradıkları zaman e, ulaşabilirler. Peki e, Koşuya ve da Koşuları özellikle nasıl başladın sen? Evet. Ya, hikayenin başından dönelim. E, koşuya, 2000, e, pardon, koşuya 1998 yılında başladım. E, o zaman okul yarışlarında yarışıyordum... Da koşusuna ise 2005 yılında başladım ama kariyerimde 2004 ile 2005 yıllar arasında bir kesinti oldu. Lise öğrencisiydim ve üniversiteyi kazanmak için çalışıyordum. O süreçte maddi imkansızlıklardan dolayı bir süre spora ara vermek durumunda kaldım. Ama içimdeki atletizm aşkı, spor aşkı beni sağlardan daha uzun süre tutamadı. Ve 2005 yılında her şeye rağmen tekrardan spora başladım ve tekrar spora başladığım zaman çok iyi bir antrenörle çalışmaya başladım ve ee, ...başladığımdan kısa bir süre sonra... ...3-4 ay sonra daha koşusunda milli takıma girdim... Ee, ...genç kategorisinde bir sporcuydum... ...büyükler kategorisinde e, milli takıma girdim ve... ...öylece daha koşusu serüvenin başlamış oldu... Ee, ...biraz tesadüfi oldu ama... E, ...benim e, fiziki özelliklerime... ...benim kişisel yapıma en uygun spor dalını... E, ...dağ koşusuyla bulmuş oldum ve... ...2005 yılından bu yana olan... E, daha koşusu maceramda... ...uluslararası alanda çok üst düzey başarılar elde ettim... E, Tabii ki çok kırıldığımız veya işte zayıf kaldığımız zamanlar oldu ama hepsinde mücadele ederek zorlukların üstesinden gelebilmeyi başardım. Zaten daha koşusunda hedefimiz yukarıya koşmak, zirveye koşmak. Yukarıya zirveye doğru koşarken zorlukların da aynı zamanda üstesinden geldik ve geriye dönüp baktığım zaman birçok başarıyı kazanmışım ve bir hikaye yazmışım. Kariyerim adına çok mutluyum. Aslında böyle bu tam pes etme hik, değil mi? Asla pes etme hikayesi bizim programımız yeter ki işte çünkü sporcu hayatında sadece yükselişler ve zirveler, podyumlar değil düşüşler de yaşanıyor. Sen de pes etmedin, devam ettin ve çok iyi bir noktaya geldim. Ben de böyle bir şey anlatayım. Benim Rusya'da antrenörlerim var. Onlarla konuşurken işte geçen sene. Ee, senin düzenlediğini yarıştanın önce onu sunarak konuşuruz tabii ki daha gelmedi bu <gülüyor> konu. İşte dedim Ahmet Arslan yarışı düzenliyor, ben de orada koşacağım. Aa, Ahmet Arsan tabii ki tanıyoruz onu, bütün dünya tanıyor. Aslında Ahmet e, dünyada ve yurtdışından dışından çok tanınan bir isim. E, ya yani çünkü... onu söylemek istiyorum çünkü Türkiye'de. <gülüyor> çok belki küçük kitlesini tanıyor ama dünya seni tanıyor bu işlerle uğraşan daha koşullarda koşan insanlara seni çok yakından tanıyor ee, benim asıl tanındığım yerler aslında evet kendi ülkem değil hatta kendi e, kendi ilim kendi bölgemden çok Avrupa'da tanınıyorum özellikle Slovenya'da Avusturya'da Almanya'da e, İtalya'da e, çok daha fazla tanıyan insan var e, İtalya'da e, bir yarışa gittiğimiz sırada markete girdik e, işte orada orada bir şeyler alırken adam dedi ki direkt Aa işte Ahmet Arslan yani tanıyor çünkü benim uzun yıllar yarıştığım en büyük rakiplerim Avrupa'daki rakiplerim İtalyanlar oldu. Dünya şampiyonasında yine aynı sporcularla beraber koştuk. Orada e, amatör sporlar ve dağ koşulları e, çok popüler. Ve dağ koşullarının zaten doğup e, dünyaya mal olduğu e, yer İtalya ve Alpler. E, yani orada e, sokaktaki e, marketçi dahi beni tan tanıyabiliyor veya e, Slovenya'ya gittiğim zaman kaç defa... E, Kapıdaki pasap pasaport kontrolünü yapan polis işte hoş geldin hani bu sene yarışta ne yapacaksın falan gibisinden söylüyor ama kendi, kendi bölgemizde Türkiye'de hani e, gittiğimiz zaman e, kendi mahallemizde dahi tan tanınmıyoruz ama tabii bu zamanla olacak bir şey. E, hani insanların e, spora olan ilgisi arttıkça ve futbol dışında diğer diğer spor dalları da biraz daha konuşuldukça e, gündeme geldikçe bizim de elbet tanınılığımız olacak ama. Hani belki benim olmayabilir, hani benim spor kariyerim o kadar süreye yetmeyebilir ama bizden sonraki sporcuların kariyeri umarım yeter. Sizin kariyerinde yeter çünkü sen şimdi gözlemlediğim kadarıyla kısa mesafelerden daha uzun mesafelere odaklandın. Uzun mesafeler o zaten ne kadar yaş ilerlerse o kadar çünkü mental gücü ortaya çıkıyor. Dünyada bir sürü örnek var 50 ve 60 yaşında insanlar ultra maratonlarda neler yapıyor neler. Ee, Senin hayal ettiğin mesafe var mı şimdi? Ya böyle şu misafelerde iyi olayım, patika koşularında da koşularında ya hedefini. Ee, son yıllardaki en büyük hedeflerimden birisi daha koşusunda istediğim bir vedayı yapıp artık Avrupa ve Dünya şampiyonularında daha koşusunu e, geride bırakmak istiyorum. İşte bunu 2016 yılında hedeflemiştim. E, 2016 yılında Avrupa üçüncüsü oldum, hemen ardından Dünya üçüncüsü oldum. E, oradaki hedefim hani en iyi Avrupalı olabil, olarak Dünya Şampiyonasına derece yapabilmekti. Bunu başardım ama tabii ki işte Feder Türkiye'de bu işi taşıyan bir isim olarak dağ koçlarını e, domine eden bir isim olarak hani tekrardan milli takıma katkım olsun diye 2017 yılında da yarışmaya baş, yarıştım dağ koşusunda. E, ama tabii ki bu çok böyle dağ koşusunda devam etmek istemiyorum. Çünkü farklı bir alana geçip farklı bir maceraya atılmak istiyorum. Aynı hedef üzerinde uzun süre takılıp kalırsanız biraz sıkıcı oluyor ve iş heyecanını kaybediyor. Heyecan yoksa da zaten başarı e, elde etmek biraz zorlaşıyor. Artık ultra maratonlara ve trail, run, trail koşullara geçmek istiyorum. Bunun yanında yine Red Bull 400 yarışlarını paralel götürmek istiyorum. Ultra da çok uzun mesafeler koşma hedefim yok. Yani 100 miller işte sizlerin koştuğu kadar uzun mesafelere çıkma hedefim yok ama 30 ile 50 kilometre arası yarışlarda koşup hani keyfinde tadında bırakmak ama orada da tabii ki hakkını vererek koşmak istiyorum. Peki yurt dışında e, Ahmet Arslan, Dağların Arslanı dediğimiz zaman e, bütün e, sporcular bir şekilde yakalarını ilikliyorlar. Peki Türkiye'de destek anlamında e, aradığın e, desteği bulabiliyor musun? E, tabii Türkiye'deki en önemli sorunlardan birisi amatör sporcuların destek alması. E, ben bu konuda şanslı isimlerden birisiyim. E, özellikle dağ koşusu gibi bilin, bilinmeyen bir branşta Türkiye'de sponsor... Desteği alabilmek ve bu desteği uzun yıllar uzun yıllar alabilmek çok çok önemli. 2010 yılının sonunda yorumumuz Red Bull'la kesişti. Ben Avrupa'da çok fazla yarış koşuyordum geçtiğimiz yıllarda ve çok başarılıydım. Onun sonrasında Red Bull'la kontağımız oldu ve Red Bull bana uzun yıllar sahip çıktı, destek oldu. Bizim işbirliğimiz bir sponsorluktan çok daha ötesi. Yani ben e, Red Bull'un bir parçasıyım ve benim en kariyerimdeki en önemli desteklerden biri Red Bull ailem, antrenörüm e, vesaire. Hani onlar onların destekleri çok çok önemli. Onların dışında e, en önemli destekçim e, Red Bull oldu. Çünkü bana e, iyi günümde, kötü günümde her zaman sahip çıktılar. Örneğin ben dünya şampiyonasında çok hüsran bir derece yaşadığım zaman, e, hüsran bir yarış koştuğum zaman. Ee, bana şunu söylemeleri çok çok önemliydi Yani sen geçmişte şunları yaptın Hani biz sana inanıyoruz tekrar bunları yapabilirsin Hani böyle şeyler sporcunun kariyerinde olabilir Biz senin arkandayız yanındayız Hani tekrar zirveye çıkabilirsin Ki bunu birlikte yapalım demeleri her şeye değerdi Ve onun dışında aldığım bu güvenle Ben uzun yıllardır hala sporun içerisindeyim Eğer ki sponsor desteği olmasaydı e, Muhtemelen şu ana kadar vedalaşmış olabilirdim sporla İşte sponsor desteği evlilik gibi değil mi İyi günlerde, kötü geldi günlerde desteği çok e önemli Tabii ki şey. yani sonuçta siz, insanda bir hani makinede değil hani inişleri çıkışlarız veya her gün bir günümüzü tutmuyor olmuyoruz. Bu arada kısa kesme ultra olsun. Yani bu sloganı çok duyar hale geldik. Aslında şu konu geçmeden önce ben başka bir şey sormak istiyorum. Sen antrenörle mi çalışıyorsun şimdi yoksa kendi kendine antrenör ediyorsun? Ee, uzun yıllar antrenörle çalıştım. Ee, özellikle 2005-2012 e, yıllar arasında e, 7 yıl en, en önemli başarılarımı kazandığım zaman e, antrenörüm Metin Sazak'tı. E, ondan 2011 yılı sonlarında 2012 yılında Çeşitli nedenlerden dolayı fikir, fikir uyuşmazlığı oldu ve ayrıldım Onun sonrasında Rus antrenörle çalıştım ultra, ultra maratonda 100 milde dünya rekortmeniydi Stadyumda 100 mil koşabilmek çok çok büyük bir özveri büyük bir hayat hikayesi Onunla çalıştım ama son 2 yıldır kendi antrenörlüğümü kendim yapıyorum Aslında çok zor bir şey İnsanın kendi kendini ikna edip kendi kendine antrenman yapmaz, yaptırabilmesi En zoru Evet en çok zor gerçekten. Hani e, Bir antrenör program hazırladığı zaman ona göre kendinizi koşuluyorsunuz. Ona göre program oluşturuyorsunuz. E, ama kendi kendinize e, antrenman yaptırmak, kendinizi antrenman yapmaya ikna etmek e, en zorlandığınız zaman da pes etmemek e, biraz zor. Ama yap, yapabiliyorum yapabildiğim kadar. Çünkü son e, son iki yıldır özellikle e, sporculuk dışında farklı işlerle de uğraşıyorum. E, i̇şte az önce sizin Konuyu, tamam, konuyu gelebilir şimdi Evet kısa kesme evet. ultra olsun i̇şte kısa kesme Ultur olsun dedik ve e, 2017 yılında e, Alanya'da bir ultratramaraton e, yarışı düzenlemeye karar vermiştik ve geçtiğimiz yıl e, ilk organizasyonumuzu gerçekleştirdik Sizler de geldiniz koştunuz ve e, sizlerin sayesinde etkinliğimiz bu yıl çok daha e, iyi yerlere geldi e, kısa, kesme olsun, o, kısa kesme ultra olsun diyerek yola çıktığımız zaman e, Avrupa'da ve dünyada marka olabilecek bir yarış parkuru oluşturmayı böyle bir markanın temellerini atabilmeyi hedeflemiştik. Nitekim e, şu an iyi gidiyor e, her şey yolunda gidiyor. ve Peki dinleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler bu maratona bu etkinliğe? Ee, Alanya Ultra Trail etkinliğine e, www.alanyaultra.com web sayfası üzerinden ulaşabilirler veya e, sosyal medyadan e, Alanya Ultra Trail e, şeklinde arayarak ulaşabilirler etkinliğimiz 24 Mart'ta 24-25 Mart'ta gerçekleşecek bir 15 gün 15-16 günlük bir süreç var önümüzde yani kayıtlar için hala vakit var Evet kayıtlar devam ediyor 22 Mart'a kadar kayıt koşmak isteyenler kayıtlarını yaptırabilirler mesafeler Peki hangi mesafeler var 64 kilometr 66 kilometre var en uzun 45 kilometre var 21 kilometre var ve 4 kilometre var Aslında her, her yaştan 14 yaşın üzerinde her yaştan her seviyeden sporcuya hitap eden Etaplarımız var. Örneğin 4 kilometrenin içerisinde halk koşusu var ve aynı zamanda kostümlü koşu var. Yarışa renk katmak isteyenler istedikleri bir kostümle yarışta yer alabilirler. Ee, yine gündelik hayatında düzenli olarak spor yapan ama uzun mesafeler koşamayanlar 21 kilometreyi seçebilirler. 7 saatlik bitirme süresi var ve e, isteyen herkes ister koşsun ister yürüsün e, bu yarışta yer alabilir ve yarışı bitirebilir. Yine 45 ve 66 kilometre biraz profesyonel sporculara yönelik sizler de koştunuz denediniz ve e, hani bunu fazlasıyla yaşadınız. Ya geçen sene 66 koştuk ve e, muhteşemdi. geçen sene bu sene ya, 64, iki daha sene işte, uzun doğru değil mi? <gülüyor> sene, evet yani e, şahaneydi ama tabii hani mesafe kısa işte veya hani ben daha uzunları koşuyorum da buna e, geleyim yaparım derseniz hani yine bir e, çalışmanız lazım ve profili de göz önünde bulundurmanız lazım. E, ama şunu da söyleyebilirim uluslararası bir yarış ve e, çok değerli sporcular da gelecek. Bu hem sene, Türkiye'den evet. hem de yurt dışından çok güzel bir etkinlik olacak. 68 yabancı sporcu var şimdi değil mi? Şu ana kadar 16 farklı ülkeden 68 yabancı sporcu kaydoldu. Tabii ki bu sayı artacaktır. İkinci yılımızda 70-80 yabancı sporcuyla bu etkinliği gerçekleştirmek bizim için çok çok önemli olacak. Uzun vadedeki hedefimiz zaten Türkiye'ye uluslararası marka bir spor organizasyonu kazandırmak. Çünkü bölge bu iş için çok müsait. Aynı zamanda yarış tarihi olarak seçtiğimiz tarih yine Avrupa'da büyük yarışların olmadığı veya işte kar... Kar nedeniyle Avrupa'da kış boyu insanların yarış koşamıyor olm olduğu bir döneme denk getirerek e, bu yarışı e, Mart ayı sonunda yapmaya karar verdik. Ayrıca e, uzun vadedeki hedefimiz kış boyu bu insanları Alanya'da kamp yaptırarak o bölgedeki e, çok güzel harika patikalarla bu sporcuları buluşturarak e, ileriki yıllarda yetkinliği e, çok daha uluslarar uluslararası alanda çok daha e, iyi bir konuma getirmek istiyoruz. Aslında çok güzel bir parkur ve evet, evet niyetiniz varsa kesinlikle gelin koşun biraz önce kardan bahsettik bizim de parkurumuza geçen sene kar vardı ama çok keyifli bir bölümdü ya yani çünkü dört mevsim yaşadık aşağıda insanlar denize girebiliyor sonra yukarı çıkıyorsun kar var hepsi de İşte kaçırmayın gönüllü peki hala kabul ediyor musunuz? Gönüllü olmak isteyen arkadaşlar olursa, yoksa kadro o tamam. E, yok, e, gönüllüye her zaman ihtiyacımız var. Bu tür etkinlikler zaten e, hani gönüllülük ve özveriyle yapılan e, etkinlikler ve... Peki gönüllüler ne yapıyor? E, ya gönüllü... hani, bilenlerimiz var ama hani dinleyen ve hani <gülüyor> ben koşmuyorum, koşmak istiyorum ama bu yarışta koşmayacağım, elimden ne gelir diye soranlar ne yapabilir? Ya, biz önce gönüllü olacak insanın e, özelliklerini e, bilmek istiyoruz ve onun. E, uzman olduğu alanı hangi alanda daha verimli ol, olduğunu e, öğrenmek istiyoruz. onun e, iyi olduğu alana göre ona mutlaka bir iş e, bir konuda yer, yer vermek isteriz ama önce e, gönüllü olmak isteyen kişinin hangi alanda yetkin olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bize baş, bize başvurular olduğu zaman hani ben şu alanda tecrübeliyim şu alanda size katkım olabilir diye başvurduğu zaman biz de etkin ve verimli bir iş bölümü yapmak adına o şekilde karar verebiliriz. Yine gönüllü olarak yer almak isteyenler web sayfamız üzerinden www.alanyaultra.com web sayfamız üzerinden bize mesaj yazabilirler mail atabilirler. Biz onları zaten listeliyoruz ve geri dönüş yapıyoruz ona göre görev dağılımı olacaktır. Şu an takımımız oluşuyor tabii ki ama e, hani arazi koşulları çok geniş, geniş bir bölgeye yayılıyor ve e, her, her an her yerde e, insan gücüne, desteğe ihtiyaç olabiliyor. Dolayısıyla ne kadar çok gönüllü desteği alırsak e, işi de o kadar çok sağlıklı şekilde yapabiliriz. Aslında böyle bir şey var. Ee, daha önce gördük. Ee, i̇nsan koşmuyor. Yani spor yapmıyor. Sonra geliyor bir yarışta günlülü oluyor. Sonra koşmaya başlıyor. Sonra bir sonraki sene ya da iki sene sınıra geliyor ve aynı parkurda koşuyor. Aynı yani spor yapmıyorsanız güzel bir organizasyonun bir parçası olmak istiyorsanız denize girmek istiyorsanız. ...baktınız olursa, karayaka, ayak basarak, tabii, devam tabii ya güzel yerlere görmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ediyoruz. Günülü olmak yorucu. Ben de bir hafta çölde günül oldum. Bana kalırsa koşmak daha keyifli ama farklı bir tecrübe yaşamak isterseniz... kesinlikle günülü olun. Hem de organizasyonun parçası olursunuz. Sporcuların yaşadıklarını yakından görürsünüz ve öylece belki koşmaya başlarsınız ve patika koşuları miranız olur. Peki Ahmet bu sene takvimde neler var? Ne yapacaksın? Ee, bu sene takvimde ilk başta Alanya Ultra e, Alanya Ultra Tureyle bitirmek istiyoruz e, 24-25 Mart'ta. Ondan sonra tamamen kendi takvimime kendi antrenmanlarıma yo yoğunlaşacağım. E, bu yıl hedef olarak e, Dünya Şampiyonası ve yani Ağustos ve Eylül dönemindeki yarışları seçtik çünkü e, Temmuz'da Avrupa Şampiyonası var ama Avrupa Şampiyonası zamanında form, formda olduğum zaman e, Ağustos ve Eylül Aylarındaki yarışlarda sorun yaşamam muhtemel. Bu nedenle form, form dönemimi Ağustos'un ortaları ve Eylül'ün sonuna kadar ayarlamak istiyorum. Ve o süreçteki hedef yarışlarım var. İşte bunların içerisinde Red Bull 400'ün dünya şampiyonası var. Dolomitemen var. Hangi tarihe denk geliyor peki? Red Bull 400'ün dünya şampiyonası Ağustos ayının son haftasında... Dolomitenmen var yine. Red Bull'un çok köklü bir etkinliği 31. senesi yapılacak bu yıl. Ee, o e, Eylül'ün 8'inde ve e, Eylül'ün 15'inde dünya şampiyonası var. Dağ koçlusunun dünya şampiyonası. Aslında bir arka arkaya 2 e, haftada 2-3 haftada benim için 3 e, tane kritik yarış olacaktır. Hani benim için asıl önemli olan Ağustos'un sonu ve Eylül'ün e, ilk haftaları. İlk haftaları. Neden neden sordum Eylül ayında da hani ne zaman olacak diye. E, kayıtlarını açtığımız kaçkar Ultra Maratonu organizasyonumuz var Elena ile. Ahmet'i bu sefer yine yakalayamayacağız demek. Ki. Aslında öyle şöyle gözüküyor. Ahmet emekli olduğu zaman gelir artık Kaçkara. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen öyle olacak gibi geliyor. <gülüyor> e, etkinliğe geçen yıl katılmayı çok çok istemiştim ama çok talihsiz bir dönem oldu benim için. Evet. Ee, ...yine e, dolu mütemeli için hazırlanıyordum... ...o tarih uyuyordu... ...bir hafta sonrasında e, kaç kar ultra vardı... ...hani gelebiliyordum ama... E, ...çok kötü bir hastalık dönemi geçirdim ve... E, ...yani dolu mütemeli de yürüye, yürüye yürüye... ...ızdırap çeke çeke tamamladım... ...hani o şekilde bir yarış koşamayacağım için... E, ...kaç karlara gelmedim ama... ...hani hep aklımda ve programımın bir köşesinde kaçkar ultra var... ...yani Elana'nın dediği gibi... ...ne zamanki Dünya Şampiyonası'nı koşmadım... O, ...o zaman bilin ki kaç kar ultra da olacağım... ...ama tabii ki önce... E, hani Kendim adına yani önce ülkemiz adına sonra kendim adına hani en önemlisini yapmak için e, eğer yer alabilirsem e, milli takımda yer alıp dünya şampiyonasında yarışmak istiyorum. Mesafe ne kadar acaba dünya şampiyonasında? E, dağ koşlarında ortalama mesafe 12 kilometre bazen 13 kilometre olabiliyor bazen 11 kilometre olabiliyor. Yani bu şeye bağlı yarışın start ve finishlerinin ayarlanabileceği uzunluklara bağlı. Bunun yanında iki türlü parkur var. Bir tane sadece çıkış parkur. Sade, sadece çıkış özellikli parkurda başlangıç ve bitiş arasında 1200-1300-1400 metrelik bir irtifa kazanımı oluyor. İniş çıkış yarışlar ise 2 kilometre çıkış, 2 kilometre iniş olarak 4 kilometrelik turlar halinde yapılıyor. Bunlar dönüşümlü olarak yapılıyor. Her yıl Avrupa şampiyonası var, her yıl dünya şampiyonası var. Eğer ki bu yıl Avrupa Şampiyonası iniş çıkışsa dünya şampiyonası sadece çıkış oluyor. Dünya bir sonraki yıl birisi iniş oluyor birisi çıkış oluyor falan böyle dönüşümün olarak devam ediyor. Peki şunu da soracağım Ahmet. Ee, hani biz kaç Kaşgar Ultra'dan biliyoruz hani destekçi sponsor bulmak çok zor. Kayıtları açtık hala sponsor arıyoruz. Sen Alanya Ultra'da nasıl bir yöntem seçtin? Hani bir destekçin var mı? Yola çıkarken sana kimler el veriyor destek veriyor? Alan Yoltura'yı geçtiğimiz ilk defa yaptık. İlk defa yaparken sınırlı sayıda destek alabilmiştik ama bu yıl çok şanslıyız. Bize inanıp güvenen çok ciddi bir sponsorumuz oldu. Utopia World Hotel bu yıl ana sponsorumuz. Yine kendisi de spor yapan Ayşegül Hanım tüm imkanları seferber ederek etkinliğimize sponsor oldular. Ve artık ana sponsorumuz Utopia World Hotel'in desteğiyle yarışmacılarımıza çok daha güzel ve kaliteli bir yarış hizmeti vereceğiz. Yine istasyonlarımızda enerjiniz... E, Utopia World Hotel'e e, ait olacak. Çünkü e, e, etkinliğin en kritik noktasında e, yeme içme istasyonlarında Utopia World Hotel e, yine gıda takviyelerini yapacak. Hani bu nedenle aldığımız destek çok çok önemli. E, zaten kısıtlı imkanlarla etkinlik yapıyoruz. E, hani ultramaratonlarda hala işte bir de yeni gelişen bir organizasyonuz. E, bu tür sponsorluk destekleri çok çok önemli. E, Sponsorlu destekleriyle beraber hedeflediğimiz uluslararası organizasyon e, e, seviyesine doğru ilerliyoruz. Peki zorlandığımız zaman da senin kulaklarını çınlatacağız, doğru mu? E, yarışma içerisinde her şey serbest <gülüyor> sorun yok ama <gülüyor> önemli olan e, yarış sonrasında keyif almış olmanız, e, yarıştığınız parkur, parkurdan ve koştuğunuz yarıştan keyif almış olmanız. Bizim en büyük amacımız en büyük gayemiz e, sizlere keyifli ve güzel bir yarış e, koşturabilmek. Hani, e, çünkü siz uzun yarış koşabilmek için e, veya iyi bir yarış koşabilmek için uzun süre antrenman yapıyorsunuz uzun süre emek veriyorsunuz ve gelip yarış, yarışımızda koştuğunuz zaman sizin bu emeklerinizin boşa gitmemesi lazım ve yarışın içerisinde her bütün detaylarıyla istediğinizi bulabiliyor olmanız lazım bu işaretlemelerden tut işte ne bileyim parkurun temizliğine vesaire veya en küçük ayrıntısına kadar Hepsi veya işte istasyondaki beslenmelere kadar hepsi sizin emeğinizi tam olarak sergileyebileceğiniz tarzdan. Zaten ben kendim de hala organizatör tarafında değilim, sporcu tarafındayım çünkü işe yaklaşırken hep ben sporcuyum ve sporcu gözüyle bakıyorum. Hani sporcu bu, bunu, bunu ister, bu, bu, bu taraf olsa sporcu için daha iyi olur vesaire tarzı bakıyorum ve aslında... Hani bu bizi biraz yoruyor ama yaptığımız işten keyif alıyoruz ve koşunun her, her şeklinde koşuya, spora hizmet etmekten keyif alıyorum. Hadi bu sen o kadar çok anlattın ki şu an evine dönenler ya da arabasında olanlar ya da salona gidecek olanlar hemen koşmak istiyorlardır. Ben böyle bir istek içindeyim ve Alanya Ultra'yı hani iple çekiyorum. Ee, süremiz çok az e, kaldı. Ne söyleyeceksin ya, evet, soracaksın? Biz o zaman <gülüyor> Ahmete şimdi de ondan başarılar. Tüm koşan arkadaşlarımız, bizler dahil. Kolay gelsin. Artık yarıştan sonra tekrar sizinle görüşüyor olacağız. Ee, Ahmet bize konuk olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarıların daim olsun. Göğsümüzü kapartacağın nice başarıları elde etmeni diliyoruz. Umuyoruz yine bir dünya şampiyonluğu sonrasında yine seni bu stüdyoya davet ediyor olacağız. Çok kısa bir şey alalım senden. Ee, Sizlerle güzel haberleri paylaşmak sizlerle ve dinleyicilerimizle her zaman güzel haberleri paylaşmak çok çok isterim ve bunun dışında dinleyicilerimizle doğada patikalarda yarış olur veya yarış dışı olur karşılaşabilmeyi çok çok isterim. Çünkü doğaya çıkın doğada kalın hani huzur bulun bu sizin için çok çok önemli ve bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz çok önemli mesajlar. Değil mi? Çok teşekkürler ve e, sezon boyunca şans hiç e, yanından ayrılmasın. Çok güzel haberler bekliyoruz Çok senden. teşekkürler. Değerli dinleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Alper. Ve ben Elena. Ve ben Ahmet Arslan. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.